Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. ...tapusluyor ya. Kolay kolay. Esaltı maddeler. Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezi. Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Ee, bu sabah programımıza gelecek hafta sonu düzenlenecek olan... ...bir konferansın üzerinden konuşarak başlıyoruz. <gülüyor> Aslında bu hafta sonu diyelim. Çünkü bu hafta. bu hafta sonu evet. yani... ...cumartesi ve pazar günleri değil mi? 26-27 Ekim 2013. Hı. Hı. E, Taksim Hill e, Oteli'nde... ...düzenlenecek olan Çılgın Projeler... ...konferansı. Ve e, e, bu konferansta... E, ...bu konferansı... E, ...düzenleyen... ...Yeşil Düşünce Derneğinden de bahsedelim. Yunan Yeşil... ...Enstitüsü... bu e, ortak düzenliyor. E, şimdi bu... ...Çılgın Proje adı zaten... E, ...Kanal İstanbul Projesi ile... ...ortaya çıktı. Ee, ancak... E, ...hani... Türkiye'de İstanbul'da çılgın proje... ...sadece e, Kanal İstanbul değil... ...üçüncü köprü. Evet. E, ve e, havaalanı projeleri de... ...bu çılgın proje kapsamına herhalde... E, ...sokulabilir. E, bu... E, ...işin hani daha da vahim tarafı... ...sadece e, İstanbul... ...Türkiye'de... E, ...değil... E, ...Balkan ülkelerinde de, Güney Avrupa ülkelerinde de... ...hatta aslında... E, Bugün dünyanın her şehrinde neredeyse böyle çılgın projelere e, yönelen e, bir anlayış, bir e, hüküme, hükmetme, bir bu, bu şekilde yönetim anlayışı neoliberal ekonominin kaçınılmaz bir... E, evet, kentsel ekonomi kontrol etme aracı olarak e, kullanılması çılgın projeler aslında... Ulus devlet merkezli geliştirilen ve tamamen o şey içinde yani devlet e, politikasının aslında piyasalaşmasıyla ortaya çıkan e, bir şey, yeni bir fenomen. Yani yeni bir eşikten geçiyor aslında dünya. Hani modernleşmenin ilk şeyindeki neoliberal diyemeyelim e, şeyin başladığı zaman kapitalizmin ilk dönemlerindeki gelişmeler, şehir operasyonları falan bunun yanında küçük kaldı neredeyse. Yani o kadar büyük bir e, şey var ki müdahale biçimi milyonlarca ağaç kesiliyor mesela 3. köprü için ve bir felaket yani bu geçmişte tahayyül edilemezdi böyle şeyler gündeme geldiği anda demek ki bir şeyler yıkıldı yani planlamanın aslında bir üst sistem işte alt sistem ilişkisi vardı eskiden yani bir master plan yapılırdı biliyorsun master planın altında da işte projeler olurdu o projelerle master plan arasında bir hiyerarşi vardı Şimdi bu hiyerarşi yıkıldı. Şimdi parçalar, bütünü tamamlar hale geldi. Yani tanımlar hale geldi hatta. Yani parçalardan hareketle mesela bir kuruluş geliyor. Diyor ki ben bir araç tüneli yapayım diyor. Ben bunun için kredi bulayım diyor. Krediyi bulur, bulurum diyor. Ve gidiyor başbakana işte Tahriyarımada'ya bir e, şey araç tüneli. 8 şeritli bir e, şey otoyol e, bağlanıyor. Mesela geçmişte böyle şeyler mümkün olmazdı hatta yakın zamana kadar plan dediğimiz bir şey vardı. İstanbul'da mesela Metropoliten Planlama Bürosu kurulmuştu. E, bu büro işte güya İstanbul'u planlıyordu ve işte Kadir Topbaş da e, burada kentin anayasasının yapıldığını söylemişti hatırlar mısın bilmiyorum. Yani 3. Köprü'ye karşıydı o plan. Bir manifesto gibiydi ayrıca e, hatta 3. Köprü'nün yapıl neden yapılmaması gerektiğini anlatan bir plandı. İşte bunların hepsi bir helikopter gezisiyle havaya uçtu. Başbakan Bindi helikoptere ve ondan sonra da çılgın projeler sırasıyla gelmeye başladı. Kendisi de bu arada belediye başkanı iken bu projeye tamamen karşı. Cinayettir demişti. Evet. <gülüyor> Cinayettir yani ve hatta bu yüzden iktidar bunu göremeyecek diye de eklemişti. O dönem hatta 3. Köprü'ye karşı direnişte Büyükşehir Belediyesi kendi meclis salonunu açmıştı STK'lara. Biz toplantıları orada düzenliyorduk. Yani belediyenin bir de böyle STK işbirliği şeyi vardı. Evet, yani şimdi bu, bu projeleri e, değişik açılardan bu konferans ele alıyor e, ve e, uluslararası e, bir düzeyde ele alıyor. E, ve e, hem akademisyenler olduğu gibi aynı zamanda aktivistler de e, dünyanın değişik ülkelerinden katılıyorlar. E, önemli bir e, katılımcı mesela Paolo Prieri e, konuşmasının... E, Başlığı çok önemli. Gereksiz ve empoze edilmiş projelere karşı forum oluşturma. Tarihsel bir gereklilik. Yani hakikaten burada e, hani bu projelerin hiçbir şekilde halkla bir ilişki kurulmadan... ...tamamen üstten, tamamen e, belki de gereksiz ve finansı çok zor o, olabilecek bir e, şekilde e, planlanması... ...planlanmaması <gülüyor> gibi bir durum söz konusu... <gülüyor> Bugün aslında bir de şu haberden de bahsetmek ilginç olacak. Daha detaylı olarak bu konferansa girmeden. Financial Times'ta 18 Ekim yayınlanan bir haberde... ...Türkiye'deki büyük altyapı projelerinin karşı karşıya olduğu finansal zorluklardan bahsediliyor. <gülüyor> yani evet. bir yandan da hani biz parayı zaten bulduk... ...gibi bir açıklaması vardı... ...başbakanın, bu, bu o kadar... ...sanırım öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Finansal dediğimiz zaman... ...maddi sorunlar... Evet. ...bir de manevi sorunlar da olabilir. <gülüyor> Mesela Çamlıca Cami'si... ...çünkü ya, çok ciddi eleştiri var... ...bizzat partinin içinde bile. Evet ama bu maddi sorunlar da çok ciddi bir... Şey, ...yani şey taşıyor... ...yani yurt dışından çok rahat kredi bulunabilir durumda değil sanırım. E, çevre sorunları e, kredi bulunmasına da e, engel oluyor. Yani artık o kadar e, yani duyarsız olunamayacak da bir dönemde e, Kesinlikle. bu e, projeler ortaya Gezi çıkıyor. şeyinde ortaya çıkan <gülüyor> durumu e, eski kutuplaştırıcı e, siyaset modeliyle bastırmasının hükümetinin bence arkasında bu var. Çünkü Gezi olayı Çorap söküğü gibi bütün bu projelerin aslında askıya alınmasını ya da yok olmasını sağlayabilirdi. Şimdi nasıl gezideki kışla inşaatını unuttular yani şu anda unutuldu gibi gözüküyor. Ama şey rahat durmuyor işte Ankara'da otü şeyinde arazisinden geçirilen otoyol başbakan işte dün şey demiş gerekirse cami bile yıkarız yani orman kesmek ne ki cami bile yıkabiliriz yani bu kadar yıkabiliriz. Gözü dönmüş bir şekilde her şey yıkılabilir. Sırf yol geçecekti. Yani bu hani saraydan, sarayın bahçesinden tren yolu geçerse şey demiş Abdülaziz. E, yatak oda isterse yatak odamdan geçsin demiş. Bu kalkınmacı zihniyet çok enteresan. Yani yatak odasından tren geçmeyi hayal eden yani Topkapı Sarayı'nın e, içinden bile tren geçmeyi geçmesini bahçesinden geçiyor çünkü zaten e, kabul eden bir padişahtan söz ediyoruz. Aynı şey bugün de geçerli. Yani gerekirse cami bile yıkarız sözcüğü. Yani yol öyle bir medeniyet getiriyor ki öyle bir ihtiyacı karşılıyor ki şehirler hep böyle hallaç pamuğu gibi atıldı zaten. Şehirlerin mantığını zorlayan da bu. Çünkü yollar genişletildikçe sürekli genişletilmek zorunda kalıyor. Köprüler yapıldıkça yapılmak zorunda. Katlı kavşaklar yapıldıkça yapılıyor çünkü otoyollaşıyor. Şimdi bunu şehrin mantığını koruyarak çözmek yerine O mantığa sürekli müdahale eden, böyle tanrısal bir güç gibi kendisini gören bir siyaset anlayışından söz ediyoruz aslında. O anlamda <gülüyor> bu e, konferansın adı da tam da <gülüyor> aslında İngilizce adı bunu e, işaretliyor. Fereonik yani firanonsal projeler bunlar. Ay, başbakan bunu biliyor mu acaba? Çünkü başbakan <gülüyor> kendisi çılgın dedi. Biliyor musun? Proje Hani evet, dışarıdan söylenir ya. Ahmet Güzel yazısında ondan bahsediyor zaten. Hı -hı. Ee, bir yandan da şey de çok ilginç. Hani gezi olaylarından bahsettin. Ee, Ulaştırma bakanımız Binali Yıldırım e, bazı bankaların e, çevre gibi konuları bahane ederek kredi vermekten kaçırdıklarını e, açıkladığını yaz e, açık açıklamış. Ve e, bazı hükümet E, ...yandaşları Türkiye'de... ...Lufthansa gibi bazı büyük yabancı firmaların... ...ülkedeki yeni havaalanı ve benzer büyük projelerin... ...gerçekleşmesini önlemek istediklerini... ...bu amaçla Gezi Parkı eylemlerini... ...desteklediklerini dair görüşlerinin... ...varlığını da... Of, muhteşem açıklanmış. bir kontrol yani... ...Gezi olaylarını Lufthansa destekliyor... ...çünkü İstanbul'un... ...bir havaalanı merkezi olmasını istemiyor... ...yoksa İstanbul bir hub olacak... ...burası bir e, uluslararası merkez olacak... ...demek ki tek sorun buymuş yani... E, ...çevre bahane ediliyormuş... Asıl niyet başka. Burada önemli bir şey çıkıyor. Belki hani programın son kısmında buraya tekrar değindiniz. Bu kalkınmacı zihniyet ki 20. yüzyılın en önemli Hani <gülüyor> zihniyeti ulusal boyutta. Şehirlere başka bir kılıfla şimdi 1980'den sonra başka bir kılıfla bu kalkınmacı zihniyeti şehirlerin üzerinde eee görüyoruz. E, ancak e, bu gezi olayların da çok net bir şekilde ortaya koyduğu gibi bu modernist anlayışa hiç e, taviz vermeyen artık bu kendi modernliğini savunan, gündelik hayatını savunan bambaşka bir e, damar ortaya çıkıyor. Bu e, en güzel aslında çok enteresan. En göç üstte İstanbul'da çıktı ama dünyanın her yerinde çıkıyor. Ya yani bu damar da e, aslında en korkutan şey şu andaki kapitalist kalkınmacı zihniyeti. Burasının aslında hani modernizmin önemli bir kırılma noktası olduğunu da görmek gerekiyor. Yani bir ağaçtan yola çıkıyor, bir mahalleden yola çıkıyor. Hiç beklenmedik gelişmeler oluyor değil mi? Bunu kastediyorsun. Evet, evet burada Ama bir... gündelik hayatı, yani aslında <gülüyor> en modern olanı. Gece kondoları savunuyor insanlar, evet. ağaçlarını savunuyor, parklarını savunuyor. Yani bu, bu hani aslında 20. yüzyılın Hani yok sayılan, görünmeyen modern modernitesinin... ...ne tutunmak aslında, onu savunmak... Evet. ...kendini, kendini oluşturduğu... ...halkın oluşturduğu, gündelik insanların... ...oluşturduğu, günlük yaşamlarında... ...insanların oluşturduğu, modernliği... ...modernliğe tutunmak, onu savunmak... ...ve onu yüceltmek aslında bu çok... ...önemli bir şekilde politikacının karşısında da... ...dikilmeye başladı, bu çok bir önemli. Hayalet gibi değil mi? Evet. Ee, aslında bu... ...işte iki şey arasında belki ayrım yapılabilir... ...birisi... Modern durumu anlamak ve ona göre onunla baş etmek. Öbürü de modernliğe teslim olmak ya da kapitalizme teslim olmak. Şimdi iktidar böyle bir teslimiyet şeyi, alanı yaratıyor. Çünkü deneysel, düşünsel alanı kapatıyor, bunu dışlıyor vesaire böyle bir şeyden geliyor. Türkiye'deki özellikle <gülüyor> ulus devlet şeyinde modelinde çok partili döneme geçildikten sonra bu planlama ve bürokratik akıl... Yani kentsel hareketliği temsil etmeyen ama akılcılaştırma fırsatlarını kendi içinde üreten sembolizm e, ciddi bir şekilde sınırlandırılıyor. Yani tek parti rejiminin e, şeyi diye e, aklı diye o aslında bir kenara doğru itiliyor. Mesela bunu şeyde de gördük İMP'de gördük İMP'nin kuruluşunda İMP yani İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu aslında yıllardır her dönem belediyeye hizmet vermiş olan e, şeylerle kuruldu teknik kadrolarla. Bunlar daha önce ne yapmışlardı? Mesela Taksim'deki bu dalış tünelli projeyi yapan hocalardı. Üniversite hocalarıydı. Ondan sonra Maçka Parkı'nı yapmış olan hocalardı. Yani bunların hiçbiri aslında e, iktidarla ilişkisi olmamış kişiler değil. Her zaman aslında bir bürokratik şey içinde şehrin planlamasını yapmışlardı. tarihi yarımada planlarını yapmışlardı. İşte birtakım projeler yapmışlardı. Sütlüce mezbaasını yıkıp oraya o devasa alışveriş merkezi gibi olan kongre merkezini yapmışlardı falan. Şimdi bu Ekiple harekete geçti İMP ama bir şirket olarak geçti. İşte fark burada. O zaman zannediliyor ki hala ne güzel bakın daha planları yapıyorlar. Peki o planı nasıl yaptılar? Tamamen kendi akıllarıyla yaptılar. Yani hiçbir şekilde farklı kamu yararlarını temsil edecek grupları işin içine katarak yapmadıkları için kentsel ölçekte aslında bir şey oluşmadı, politika oluşmadı. O zaman da tabii ki başbakan merkezi idarenin şeyini kullanarak bakışını, mantığını kullanarak kenti adeta bir şey gibi bir transfer alanı gibi görmeye başladı. Çünkü bu kentsel dönüşüm projeleri aslında pek hareketli olmadı yani. Açıkça söylemek gerekirse tarlabaşı vesaire bunlar şeyi kesmiyor. Onun için işte 3. havalimanı, 3. köprü kuzeydeki köprünün nedeni ulaşım değil. Ona ulaşım mantığıyla bakmak zaten aynı mantığı benimsemek demek. Bu tartışma dolayısıyla 3. köprü doğru değil, yapılamaz. E, mantığı Çok kolaylıkla izole oldu çünkü belli bir kesimin, bürokratik oligarşinin yani kapalı bir sistemin kendi kamu yararı anlayışı olarak algılandığı sağ siyasetçiler tarafından. Yani popülist siyaset her zaman raylı sisteme karşı çıkarken işte bu komünistlerin işidir dedi, bunlar birinci köprüye de karşı çıkmışlardır dedi, bunlar işte yolları istemiyorlar. E, ...halkın ulaşımını zorlaştırıyorlar... ...bunlar metro köprüsüne karşı çıkıyorlar... ...falan gibi... ...hep bir ötekileştirme mekanizması kurdu... ...çünkü karşı tarafın zayıf noktası buydu... ...aşil topu... ...çünkü kendi kamu yararını... E, ...bilim adına temsil ettiği için... ...hiçbir zaman bunu politikasını üretmedi... İşte biz yaptık... Yönetim, ...alan yönetim planını yaptık İstanbul'un... ...ama uygulamıyorlar... ...çevre planı yaptık yani master planını... ...ama uygulamadılar... E, ...bu kadar basit değil yani bunun politikasını üretmek demek... Ciddi olarak aktörlerle özneyle ilişki kurmak demek. Yani öznesi olmayan bir plan olabilir mi? Bu şekilde marjinalleşti aslında bu bürokratik akıl. Yani olayın unuttuğumuz tarafı çoğunlukla biz iktidarın yaptıklarını algılıyoruz. Ama iktidarın yaptıklarının içinde bu oligarşik bilgi üretiminin de çok önemli bir payı var. Çünkü hiçbir şekilde halkla ilişki kurmuyor. Her zaman işte kültürel miras vesaire gibi konuları kendi kamu yararıymış gibi temsil ediyor Evet. dün bu noktada aslında farklı bir politikanın çıktığını da görüyoruz. Bu Gezi Parkı eylemleriyle ilgili radikalde çok önemli bir şimdi hatırlamıyorum kaynağını ama bir bir konuşmanın bir metni vardı. O çok önemli gelmişti bana. Yani Gezi Parkı kendiliğinden Değildi aslında Anadolu'da yıllardır süre gelen bir direniş var, bir politiklik var. Ee, insanlar HES'lere karşı çok ciddi direnişler gösteriyorlar. Hani Bunun da bir sonucu olarak burada bir şey toplandı, bir potansiyat. E, mahallelerinde toplandı. de tabii insanlar. Mahallelerinde aynı ya, şekilde. Tabi. Şimdi aslında bugün programda biz bu direnişle ilgili, bu çevre... <gülüyor> Direnişi ile ilgili bir konuk konuşacağız, konuğumuzla konuşacağız. Pınar Ertör Akyazı, kendisi politik ekoloji grubu üyesi ve bize bu çevre direnişi ile ilgili yaptıkları atlası anlatacak. Merhaba Pınar Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizi dinliyorum ve mutluyum şu anda o yüzden. <gülüyor> Şimdi siz sanırım iki senedir bu politik ekoloji çalışma grubunu oluşturdunuz. Evet. Biraz bu, bu gruptan bahseder misiniz ve sonra bu atlası biraz anlatır mısınız? Tabii seve seve. Ee, dediğiniz gibi iki sene önce biz bir araya geldik. Aslında başta daha çok akademisyenlerden oluşuyor gibiydi ama amacımız hiçbir zaman hadi oturalım hep beraber bir akademik çalışma yapalım, bir makale yayınlayalım vesaire değildi. Tam tersine herkesin aslında yarı akademisyen yarı da aktivist bir ruhu var diyeyim e, ve dolayısıyla e, yapacağımız işleri de buna göre birazcık projeleri seçmeye çalıştık. Hem biraz e, kendimizi geliştirelim teorik anlamda istedik ama bir yandan da mutlaka çevre hareketlerine, çevre adaleti isteyen örgütlere, hareketlere bir e, katkımız olsun, e, desteğimiz olsun da istedik bir yandan da bunun için işte bu grup içerisinde çeşitli projeler yürütmeye çalışıyoruz iki haftada bir top aslında öyle çok çok sık toplanlığımız söylenemesinde yine de alt komisyonlar halinde çeşitli projeler yürütüyoruz bunlardan bir tanesi de sizin bahsettiğiniz çevre direnişi attası çok yeni aslında yani aslında çok yeni değil bizim için ama belki kamuoyuna sunulması anlamında yeni biz yaklaşık bir buçuk iki senedir üzerinde çalışıyoruz bir alt komisyon halinde Ee, ve en sonda artık çalıştık çalıştık. Sonra e, gezi direnişi aslında bir araya girdi. Orada daha da doğru bir şey yaptığımızı aslında tekrardan anlamış olduk. Ee, başta çevre ihtilafları haritası olsun ismi diyorduk. Biraz böyle akademik anlamda da sıkıcı bir isimle aslında. Sonra çevre direnişi atlasına çevirdik bu haritanın ismini. Ee, ve bu harita ile aslında e, çevre direnişlerini, çevre hareketlerini, özellikle yereldeki hareketleri e, biraz daha görünür kılmaya çalıştık. Çünkü harita gerçekten e, görsel anlamda çok çok e, güçlü bir araç e, ve bir yandan da e, hem ana akıl medyada da çok fazla ses bulamayan e, bu hareketlerin için bir mecra olmak istedik hem de hem akademisyenlerin Aktivistlerden öğrenci hem aktivistlerin belki akademisyenlerden öğreneceği bir şeyler olabilir diyerek Aynı zamanda da yine atıyorum örneğin e, HES ile ilgili çalışan ak e, ak akademisyenler bu mecra birbirinden öğrenebilir Ve aktivistler yine aynı şekilde beraber ortak oluşumlara gidebilir diyerek de e, Bu haritayı en son artık bayram e, sonunda aslında hala test sürecindeyiz diyoruz Ufak tefek hatalar yine çıkabilir belki ama e, aktif halde herkese açmış olduk aslında Ee isterseniz hani dinleyicilerimize de ulaşabilecekleri bir adresi söyleyelim. Eee direk direncevre.org. -diren evet, aynı. Herkese açık eee insan hemen girebilir. E, peki e, mesela ne kadar kaç kaç tane şu anda hani e, ihtilaf tespit edip e, haritalayabilirsiniz? Ee, şöyle aslında bu haritalama işlemini başlangıçta tamam biz ön olalım dedik ama e, esasen de amacımız hani masa başında oturup da akademisyenin veya işte herhangi bir araştırmacının işte gazete bilgilerini tarayıp da derlediği bir çalışma da olmasın yerelden tamamen gelsin istedik. Dolayısıyla bilgilerin yerelden gelmesi için de hep doğru kişilere ulaşmaya çalışıyorsunuz esasında. Bu, o alanda o ana şahit olan insanları, aktivistlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla başlangıç için bizim şu aralar 99-100 tane kadar ihtilaf adını verdiğimiz çatışma, direniş var şu anda haritada. Bunların yaklaşık 47 tane, 48 tanesi yanılmıyorsam daha detaylı olarak bilgileri toplanmış durumda ve bunların da işte bu 45-47 tane detaylı bilgi aldığımız ihtilafla, direnişle ilgili aslında bir 10-15 tanesini biz zaten E, politik ekoloji çalışma grubunda hali hazırda akademik çalışmalarını orada yapan, orada yaşayan e, vesaire kişilerden e, topladıysak da geri kalan bir 20-30 taneydi aslında birebir yereldeki e, o hareketler içerisinde bulunan kişilerce ulaşarak, o formları oluşturarak, e, ulaştırarak topladık ve en sonunda da aslında hani haritaya girişi yapmış olduk biz ama aslında gelen bilgiler tamamen de, tamamen demeyeyim ama büyük e, bir kısım olarak da aslında yerelden geldi. Ee, ve şimdi işte dediğim gibi bayramda birazcık daha aktif oldu işte dirençevre.org'a geçti harita falan ee, hemen ardından da yavaş yavaş böyle hem ihbar olarak yani işte burada bir ihtilaf var ana başlığı da şudur özeti de budur şeklinde daha ufak basit girişler hem de ...daha detaylı formun da doldurulması... ...daha detaylı bir bilgi formu var... ...çünkü sonra bahsedebiliriz... E, ...zamanımız olursa... ...o detaylı bilgi formunun da doldurulduğunu gördük... ...yavaş yavaş... E, ...hatta hızlıca <gülüyor> diyebilirim ki... E, ...büyüyor ve hani bizim çok artık dışımıza çıktı ...ve zaten bizim de istediğimiz, hedeflediğimiz buydu. Pınar Hanım benim de aklıma bir soru geldi... ...hemen e, siz bunları anlatınca... E, ...geniş bir harita... ...yani yüzden fazla e, dediniz... Bu tabii ilişki o zaman birçok açıdan da işbirliği imkanları ya da bu girişimler arasında, bu gruplar arasında karşılıklı etkileşim ya da işte birbirlerinden deneyim şeylerini paylaşma ya da hukuk sürecinde belki işbirliği yapma gibi bir takım fırsatlar da ...yaratabilir gibi gözüküyor... ...sizin politik ekoloji grubu da aslında... ...bunun bir örneği yani bu tip... ...çalışmalarla değil mi... Ee, ...şeyler arasında bir ilişki kuruluyor... İşte bu e, çalışma alanları... ...ve hem aktivizm hem bir taraftan da... ...bu kapasite geliştirici bir... E, ...şey tarafı oluşuyor... E, ...politik alandaki... ...mücadele e, şeyi... Bu, ...bu da aslında çok ilginç... E, ...bir şey yaratabilir gibi gözüküyor... ...bu söylediklerinizden ben bunu anladım... ...acaba doğru mu? Evet çok doğru bir de aslında şundan da çok kısa bahsetmem gerekir muhtemelen bu dünyada da şu anda epey bir 2 senedir falan 3 senedir üzerinde çalışılan bir projenin Türkiye ayağı bir yandan da bu projenin adı çevre adaleti örgütleri yükümlülükler ve ticaret diye geçiyor ve bütün dünya için aslında bu şekilde yine bahsettiğimiz Türkiye'deki çok paralel Özellikle Latin Amerika, Afrika gibi bölgelerde de ihtilafları toplamayı amaçlıyor. Ve aslında yine bu projenin başlangıçtaki en önemli amaçlarından bizi ve bizi de heyecanlandıran kısımlarından biri. Sizin de söylediğiniz gibi aktivistlerin yani örneğin Latin Amerika'daki bir ülkedeki HES karşıtı bir mücadele Türkiye'deki HES karşıtı mücadele arasında dahi kurulabilecek bağlar ki yani bu hani belki en uzak görüneni ama Türkiye içerisinde de çeşit çeşitli yereldeki HES. Örnek vermek gerekirse mücadelelerin, direnişlerinin birbiriyle kurabilecekleri bir bağ olacağını ümit ediyoruz. Aynı şekilde de e, bu projenin yine aslında dünya kısmının, dünya ayağının da vurguladığı şeylerden biri. Aslında akademisyenler de aktivistlerden çok şey öğreniyor. Yani çeşitli terminoloji, konseptler konu e, ve direniş şekilleri konusunda çok fazla şey üretilebiliyor aslında tamamen yerelde de. E, yani birkaç ayağı var o yüzden aslında projenin dediğiniz çok doğru. Evet, bu tabii bütün kent hareketleri içinde aslında bir model oluşturuyor. Çevre, ekoloji, a kent hareketleri değil mi? O hepsi a şeklinde Aynen. hareket etmeye Aynen. çalışıyorlar şu anda. Aynen. Aslında e, yani burada direkt birebir kent hareketlerini biz düşünerek çok da uzmanlık alanımız değildi başlarda. Şimdi yeni yeni biz de öğreniyoruz belki. Kent hareketlerini düşünerek yaptığımız bir çalışma değildi ama bir işte altyapı, ulaştırma ve kentsel dönüşüm diye de bir ana kategorimiz var örneğin. Haritada gri renkle gösterdiğimizi yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Oraya da hani biz zaten daha Gezi Parkı direnişi başlamadan evvel oraya taksi meydan düzenlemesi şeklinde Gezi Parkı girilmişti. İşte şu anda 3. Köprü ile ilgili İşte Ataköy sahil yolundaki yapılanlarla ilgili vesaire vesaire üçüncü havalimanı, üçüncü köprü bunların yavaş yavaş gidildiğini görmek bizi mutlu ediyor. Hatta belki ileride bunu sadece İstanbul özelinde özellikle yerel seçimler öncesinde güçlü bir şey haline gelebilir belki. Sadece İstanbul özelinde sadece kentsel konular hakkında da yapmayı ümit ediyoruz falan şimdilik. Zaten bu Atlas'ta da bazı yoğunlaşmalar var yani bir tanesi İstanbul ve Marmara bölgesinde bir yoğunlaşma var. Bir, evet. Doğu Karadeniz'de bir yoğunlaşma var. Bir de e, Ege ile Akdeniz'in e, sınırında bir yoğunlaşma var. Doğru, doğru. E, o aslında biraz şöyle yani şu andaki görüntü... E illaki böyle devam edecek ama birazcık daha da değişecek muhtemelen. Çünkü orada şu anda bulunan ihtilafların çoğu bizim e, ilişkiye geçebildiğimiz, kontak kurabildiğimiz kişilerden, yereldeki kişilerden aldığımız geri dönüşler sonucunda. Yani şu anda hani bütün Türkiye'yi temsil eden e, doğru bir haritadır, tam bir haritadır daha doğrusu demek şu anda henüz mümkün değil. Belki o birazcık daha hani girişler yapıldıkça, aa benim e, yaşadığım direniş burada yok dendikçe de e, bölgesel olarak belki başka şeyler de göreceğiz aslında. Hani, ama dediğiniz tabii çok doğru. Yani özellikle Marmara arada daha çok kentsel ve işte endüstriyel ihtilafların görülmesi falan gibi şeyler işte ya da Doğu Karadeniz'de HES bu muhtemelen çok değişmeyecek şeyler olacak doğru. Ee, peki bir de bu politik ekoloji e, terimi hani e, sanırım Hı -hı. şimdi yeni bir şeye işaret ediyor. Biraz ondan Aynen. bahsedebilir misiniz? Politik ekoloji ne demek? Yani niye sadece ekoloji değil de politik ekoloji? Evet. Evet e, esasında hakikaten yeni bir alan yani görece yeni diyelim hadi 1970'lerde yaygınlaşmaya başlamış bir alan. Daha çok iktisadi, sosyal alanlardaki işte üretim, paylaşım, değişim süreçlerinin ekolojik etkilerine bakıyor. Ve bunu bakarken de mutlaka topluluklar arasındaki güç ilişkilerini önemsiyor. Ve bu etkilerin farklı topluluklar üzerinde farklı farklı etkileri olabilir. Bunları önemsiyor, bunları inceliyor. Ve aslında spesifik olarak baktığı şeylerden bahsediyor. Biri bizim de baktığımız gibi bu haritayla ekolojik paylaşıma dayalı ihtilaflar, çevre hareketleri vesaire... Ee, aynı zamanda da pek çok ayrı disiplinden yararlanıyor. Yani hani içimde sadece politik, hani siyaset ve de ekoloji geçiyor olmasına rağmen iktisat, sosyoloji, e, antropoloji, coğrafya gibi diğer alanlardan da e, ciddi anlamda yararlanıyor ve bir sentez oluşturmaya çalışıyor. Ama hep içinde vurgulamaya çalıştığı şey e, çevreyle ilgili gördüğümüz bir sorun, bir ihtilaf, bir hareket olduğu zaman bunun bir siyasi tarafı da vardır. Bir güç ilişkisine dayalı e, bir şekilde ortaya çıkmıştır vesaire de diyor aslında. Ee, bu anlamda yani haritada aslında politik yani hatta son zamanlarda söylenen şeylerden bir de politik ekolojinin geleceğini belki de bu bu şekilde haritalandırma çalışmalarını da göreceğiz e, gibi bir fikir de oluştu kimi akademisyenlerde sanırım. E, şimdi bu hani Latin Amerika'dan bahsettiğiniz e, uluslararası anlamda ama bu konferansın daha çok sanırım eee e, vurgusu Balkan ülkeleri Ee, hı hı. Yani bu Romanya var, e, Bulgaristan var. E, oradan aktivistler geliyor sanırım bu konferansa. Evet. Burada yani aslında hani şehir bazı düşünüyoruz ama bir yandan da hani mesela Kanal İstanbul projesi olduğu zaman buradaki bütün ekosistem etkileniyor. Yani bir bütün Balkanları etkileyecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani Doğru. hani aslında e, belki de hani Türkiye'deki bu Atlas belki Balkan Atlası daha olacak belki Ay. bir gün değil mi? Tabii ki tabii ki zaten hani bu bahsettiğim biraz evvel bahsettiğim e, dünya çapındaki proje aslında Balkanlardan da bir partneri var yani e, bunların yaklaşık 25 kadar e, partner var işte bir yarısı aktivist ve bir kısmı mesela Bulgaristan'dan bir kısmı Türkiye'den e, yani Türkiye'den aslında biz Boğaziçi olarak varız da kendimiz de yarı aktivist olarak artık biraz gördüğünüz için öyle söylüyorum esasında. Dolayısıyla yani muhtemelen Bulgaristan, Romanya falan filan gibi de büyüyecek e, bütün dünyayı kapsarken aslında Balkanları da ciddi anlamda kapsamış olacak diye tahmin ediyorum ileride. Yani bir iki sene içerisinde. Bu Bulgaristan'da ve Romanya'da da e, sanırım bu altın madenleriyle ilgili çok evet. ciddi e, sorunlar var. E, ve e, küresel krizi açma, aşmak için e, oradaki hükümetlerin e, bu empoza ettikleri mega projeler, firavun evet. projelerinden söz edebiliriz. Şeyi de tabii evet. ayrıştıran <gülüyor> e, bu istihdam konusunu ya da işte ulaşım konusunu ya da ...işte beslenme ve şey endüstrisi, gıda endüstrisi falan... ...bütün bu konuları birbirinden ayrıştıran aslında bir model e, var. Bildiğimiz klasik, e, politik şeyde. Ekoloji de aslında genelde işte çevre bakanlıkların kurulması gibi... E, ...şey içinde bir bölüm halinde gerçekleşti aslında. Tam da 70'li yıllarda aslında bu dönüşüm e, gerçekleşti gibi geliyor bana. Bu e, ilişkisel bakış... Hem bölgesel yani hem e, uluslararası ölçekte bakmak diyelim şeye hem de aynı zamanda e, konuların yerelleşmesinde farklı bir nitelik ortaya çıkmaya başladı. Yani bütün bu şeyler entegre bir e, şey içinde e, sorgulamayla E, tanımlanmaya çalışıldı. Eskiden hep böyle bir kültür mirası boyutu işte yok ekoloji, e, çevre konusu hep Uzmanlığı bunlar ayrı ayrı ayrıymış. Evet, evet o benim kapalı sembolizm dediğim kendi üzerine kapanan e, model ki İstanbul'da hala bu planlama modeli geçerli. İMP modelinde olduğu gibi katılım içermeyen model asla çöktü. Yani bu Fravun projelerini ...gerçekleşmesini sağlayan da... ...bunun e, dirençsizliği aslında... ...bu bildiğimiz... E, ...bağımlı uzmanlık... E, ...çalışmalarının... ...bu açıdan tabi Atlas... ...çok yaratıcı bir fikir, çok ilginç... ...sanırım... ...bağlantımız kesildi değil mi? Evet, e, şimdi... E, ...dolayısıyla bu... E, ...şeyi de... E, ...demin Pınar Hanım'ın işaret ettiği... ...iki şey bence çok önemli... ...yani bir tanesi... ...bölgeler arası ilişki... Ee, ...çünkü birbirine deneyi aktarma... ...ve şey sağlama... ...çünkü öbür modelde böyle bir deneyim alışverişi... ...aslında kalmıyor... ...çünkü her ulus devlet... ...tam tersine kendi kapalı şeyini oluşturuyor... ...yani bürokratik e, bilgi şeyini... ...çerçevesini... ...hem de ayrışmış olarak bakıyor tabii... ...bütün bu fonksiyonlara yani... ...ayrı ayrı... Ee, <gülüyor> ...onun de, için tamam, turizmle tamam. mesela işte diyelim... Hani çevre konusu mesela birbirine rakip hale geliyor. Ya da kalkınmayla işte şey, e, çevrenin korunması falan. Burada bu ilişkisel bakış çok önemli bir yenilik getiriyor aslında. Pınar Hanım? Evet, ben tekrardan bağlandım şu anda. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ee, yani burada tam konunun bahsettiği bir şey vardı. Yani bu ilişkileri kurmak. Hani e, <gülüyor> Burada akademinin de e, yerel olan ilişkisini kurmak da çok önemli herhalde değil mi? Yani burada başka Yok, türlü bir e, hani akademik tavır da görüyoruz. E, bu da yeni bir şey. Yani dünyada da yeni, Türkiye'de de yeni bir şey. E, bu doğru. E, kendi içine kapanıp orada e, yıllarca böyle kimselere dokunmadan e, çalışan kulelerin çok, içindeki e, planlama e, teşkilatı anlayışından bambaşka bir yere geliyor şu anda akademide ve bu da çok, çok da Evet. Evet, e, yani ee, Ben de şeyi hep düşünüyorum yani ister istemez bu oluyor bir yandan da yani çalıştığımız şeyler öyle konular ki bir çevre ihtilaflı bir direnişi incelediğiniz zaman zaten oraya gidip de konuşmaya başladığınız anda bu başlıyor aslında biraz da. Hem bu ilgiyi duymaya başlıyorsunuz hem de bir sorumluluk yüklenmiş oluyorsunuz yani siz o alana gidip de o kişilerle konuştuğunuzda o direnişi E, belgelemeye çalıştığınızda veya analiz etmeye çalıştığınızda ister istemez bu sorumluluk size e, geçiyor ve hani sizden de şöyle bir talep oluyor alanda aslında diyorlar ki e, işte sevgili e, evladım sen bu işi bizim için analiz ediyorsun iyi güzel hoş ama sen bize gel, gel tekrardan bunun sonuçlarını anlat e, bizim de hani bir şekilde yararlanmamızı sağla bizim bunu daha iyi duyurmamızı sağla gibi bir beklenti oluşuyor en azından e, bir bu var e, bir de yani bu Aslında gerçekten de e, akademisyenler için de iyi bir öğrenme süreci aynı zamanda da. Dediğiniz gibi de ilk defa belki yani e, çok da yeni bu şekilde bir şeyin olması e, biz de öğreniyoruz. E, i̇nşallah e, bu şekilde aktivistlerin de birbirinden öğrenmesini de sağlayabiliriz. Kent hareketleri de tabii burada çok önemliydi. Yani işte 10 senelik bir geçmişte İstanbul'da bu kent hareketlerinde de bu bağlantı kuruldu. Akademi ile yerel arasında belki hani bu, bu ölçek şu anda Türkiye'ye. Evet, Habitat konferansı bunun için belki bir ilk adım oldu 96 yılında. Çünkü öncesinde sivil toplum kuruluşları, bağımsız girişimler... İki senelik bir hazırlık sürecinde örgütlendiler. İşte Güneydoğu'da yakılan köylere kadar birçok konuyla ilgilendiler. Uluslararası ilişkiler de kurarak tabi bunu tek başlarına yapmadılar ama... Bu şey genellikle mekan konusu genellikle teknik bir konu gibi algılanır da hep siyasi bir niteliği olmadığı için... ...hani plancıların işte ulaşım ihtiyacını karşılamak için karar verdikleri kapalı bir alan gibi görülürdü. Şimdi ise mekanın bütün sınıfsal çelişkilerin üretildiği sorunların, eşitsizliklerin, haksızlıkların, dışlayıcılığın... ...yani bütün aklımıza gelebilecek bütün sosyal şeylerin üretildiği bir alan olarak... E, yeniden politikleşmesi söz konusu. Ama bu bildiğimiz politikadan farklı. Araç sağlaştırıcı politikadan çok farklı bir e, şey gerektiriyor. Belki pratik gerektiriyor. Evet Pınar Hanım çok teşekkür ederiz e, katıldığınız için. E, ben teşekkür ederim. E, şimdi tekrar isterseniz bir duyuralım. 26-27 Ekim'de Çılgın Projeler Konferansı Taksim'in Otel'de gerçekleşecek. Sizin e, bu e, atlasınızı e, sunacağınız e, Günde 26 Ekim değil mi? Evet, cumartesi günü. Cumartesi günü. E, siz de bu Atlas'ı e, paylaşacaksınız. Çok evet. teşekkürler. Ee, Sağ olun. Görüşmek Zaten. üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere. İstersen biz de bir kısa müzik arası verelim. E, Einstürsen de Neubauten'dan dinliyoruz. Nagomi Karabah. Süs un' dazwischen da zišten der Moment, getragen von den Vögel, die je zogane sien. Ob die andere Stadt mich lieben hat. Metropolitika programındayız. Anştır Sen'de, Neubat'ın'dan Nagomi Karabah adlı parçayı dinledik. E, programın ilk bölümünde Pınar Ertuğr Akyaz'ı ile birlikteydik ve e, 26-27 Ekim'de e, düzenlenecek olan Çılgın Projeler Konferansı üzerine konuştuk. E, çevre Dirilişi Atlası üzerine e, Pınar Hanım bize konuştuk. E, biraz bilgigilendirdi cumartesi günkü olacak olan sunumlar ilgili. Şimdi e, istersen korhan e, Biennel bitti Evet pazar ee, günü Bir türü tartışmayı da arkasında e, getirerek bitti Taşıyarak bitti e, herhalde e, biraz bundan bahsedeceğiz. Evet kısaca istersen e, biraz e, de değinelim çünkü <gülüyor> e, Biyenel değil aslında çerçevesinde birçok olayla birlikte Biel e, geldi geçti. Ee, ...ve biraz da... Yönelik, ...büyüsü bozuldu gibi geldi bana... ...bu e, sefer... E, ...çünkü birbirine... ...dokunmayan birçok e, şey oluyordu... ...işte sanat faaliyeti... ...hani sanat fuarları işte bilmem neler... ...falan bunun gibi bir, bir şeyler... ...içinde yer alıyordu... ...ilk defa e, bir... E, ...ortaya bir sorun çıktı... ...bence yani bilmiyorum üzülmeli miyiz... ...sevinmeli miyiz bu duruma ama... E, ...şeyin hani... E bienalinin aslında birtakım sorunları olduğunu fark etti insanlar. Bir kere kamusal alanda gerçekleşmesi planlanıyordu. Yani kamusal alanları tartışmaya açması bekleniyordu. Kamusal alanlardan çekilme kararı alındı mecburen. Çünkü yapılamaz hale geldi. Çünkü ilk basın toplantısında Taksim Geçidi'nin kullanılması dahi söz konusuydu. Çünkü o sırada Taksim projesi tartışılıyordu. Tam da kamusal alan tartışmasına iyi bir örnek olacak yer Taksim Geçidiydi. Dolayısıyla Taksim gezisinin dahi kullanılabileceğinden söz ediliyordu. Bir takım kent mekanlarının, mahallelerin kullanılmasından söz ediliyor. Bir bundan bunların hiçbiri gerçekleşemedi. Gerçekleşememesinin nedeni sadece polis şiddeti ya da işte yasaklanma, işte şeylerin burun kıvırması, kamu yöneticilerinin değil. Aynı zamanda da yani sanatla kent arasında kurulan ilişkinin aslında e, tamamen özel alana sıkışmış bir sanat olması Ve kamu alanında ise bambaşka kuralların geçiyor, geçerli oluyor düşünürsek böyle bir ayrışmayı buradan kaynaklandığında da düşünebiliriz belki. Yani İstanbul'da bütün sanat faaliyetleri yani güncel sanatı kastediyorum, ticari sanat aletlerin değil. Bunların hepsi e, şey hayırseverlik e, mekanizmaları içinde gerçekleşiyor. Kamunun hiçbir desteği yok. Hatta geçenlerde yani bienal üstünde çok yazan Yeni Şafak'ta Ömer Lekezis e, çok e, şeyler söylüyor, ilginç şeyler söylüyor mesela. E, bir kere Ee, bu şeyi devlet desteğiyle yapıldığını zannediyor Ömerliksiz Lekes çünkü altında isimler yer, yer alıyor biliyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı Beyoğlu Belediyesi falan Büyükşehir Belediyesi'nde bugüne kadar yer almıyordu ta ki <gülüyor> 2010 yılında ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emblemi kondu Büyükşehir Belediyesi'nin ondan önce billboardlarda yer almıyordu hatta hatırlarsan ee, şeyle bir tartışma olmuştu Büyükşehir Belediyesi ile İKSV arasında bir tartışma olmuştu O zaman e, şey demişti e, İKSV'nin başkanı e, bir belediyenin hiçbir desteği yok ki niye koyalım amblemini. <gülüyor> e, belediye ise amblemini koymaktan öte başka bir şey istiyordu. Niye ben karışmıyorum BNL madem ki İstanbul'da oluyor ben o zaman hani küratör Türk olmalı vesaire gibi böyle şeyler hatırlıyorum ben tartışılmıştı. Şimdi onun bir uzantısı bu. E, bu devlet tarafından desteklendiğini zannediyor. ...Yeni Şafak yazarı ve... ...nasıl olur da diyor... ...gezideki eşkıya kalkışmasından kalkarak... ...devletin gözüne baka baka... ...Biyaneli buraya getirdiniz... ...yani gezi konusuna getirdiniz... ...bu konuyu nasıl işlediniz... ...devlet kendisine küfredenlere nasıl müsamaha ediyor diye soruyor... ...bence bu çok ağır... ...yani çok sert şeyler var... ...ve cevabı da kendisi veriyor... ...yani burada kültürel hegemonistlerin... ...ve büyük sermayenin tescil ettiği bir etkinlik olarak... ...tabii ki diyor... yani ...çok katmanlı okunması gereken... ...arkasına sınıfsal bir şey varmış gibi gözüken... E, ...müthiş e, bir şey var burada... ...tuhaf bir eleştiri var... ...bununla da yetinmiyor... O ...daha da ötesine geçiyor... ...yani siz diyor... ...devlet desteği olmadan bienal yapamıyorsunuz... ...oysa ki tam tersine... ...hiçbir devlet desteği yok... ...buna karşılık... E, Ayrıcalıklı kamu kültür kurumları var. Kültür AŞ'e başta olmak üzere. Bunların bütçeleri, BNL bütçesini 100 kere falan aşıyor. O zaman halkın parası nereye gidiyor diye sormak lazım. İşte buyurun emrinize amade yani bir dolu kuruluş var. Hiçbir şey yaptıkları yok. Şimdi BNL'in bir, bir bu taraftan eleştirisi var. Yani BNL aslında biz farkında olalım olmayalım. Hani modernlik ile gelenekselcilik arasındaki bir ikilemin bir tarafını temsil ediyor Türkiye'de. Modern sanat, güncel sanat sanki şey değil de bir de bize has sanatlar var. İşte şimdi üniversitelerde geleneksel sanatlar bölümleri kurulmaya başlandı biliyorsun. Geçenlerde televizyonlarda bir tartışma izledim. İşte bir fakülte kuruluyor işte ya da bir fakültenin içinde bir bölüm güzel sanatlar şey içinde geleneksel sanatlar bölümü falan. Hani ya sanatın gelenekseli modern olur mu? Aslında sanat hani Böyle bir anonim şey değildir diye soracak olsan işte şey diyor yönetici, fakülte dekan zannedersem. Bugüne kadar bizim gelenek sanat, yöneliksel sanatlarımız çok ihmal edildi. Şimdi onu telafi etmeye çalışıyoruz diye cevaplandırıyor. Çok ilginç bu sözler. Yani bu açıdan bakıldığında sanatın aslında bu özel alanı ya da büyük sermayenin alanına sıkışıp kalmış olması aynı zamanda da Karşı tarafı da haklılaştıran ve böylece aslında bir şekilde bu kentsel dönüşüm projelerinde olsun işte bütün sanat kurumlarının çalışmasında olsun halkla ilişkisinde olsun ciddi bir sınıfsal asimetri yaratıyor. Yani bu seçkinlerin üst sınıfların uğraşıdır güncel sanat bunun halkla bir alakası yoktur zaten halkın değerlerini yansıtmamaktadır. Bunun köklerini şeye kadar götürebiliriz yani ulus devletin eliti aslında opera vesaire yaparken kurumsallaştırırken e, kültür alanını, kamunun kültür alanını aslında bunu batı modernleşmesini kendi iç dinamiklerindeki sorgulayıcı şeyi dikkate almadan yaptı doğal olarak. Bunu sadece bir dogma gibi aslında eğitim programıyla e, gerçekleştirmeye çalıştı. Üniversitelerde bunun bir alanı oldu. Yani üniversitelerde işte kültür mirası, politikası da böyle, şehir planlama da böyle. Bütün bu entelektüel üretim aslında bir sınıf atlama meselesiymiş gibi algılandı. Yani üniversiteyi bitiren insanlar işte işçi olmuyorlar falan gibi yani diploma almak için üniversiteye geliyor. Oysa ki bütün bu şeyin arkasında bu entelektüel faaliyetlerin ve güncel sanat dediğimiz, güncel mimarlık, güncel tasarım dediğimiz şeyin ...arkasında kapitalizme bir teslimiyet değil... ...aslında sorgulanması vardır... ...yani muhafazakar hareketin içinde dahi... ...bu doğaya dönüş hareketi... ...makine kırıcılar... ...bütün bunları dikkate aldığımızda... ...Türkiye'de aslında güncel sanat... ...başka bir şekilde pozisyon almış oluyor... ...büyük sermayenin içinde... ...sanki siz bunu şey yaptınız... ...burada kültürel hegemonyanızı... ...inşa etmek için bunu yapıyorsunuz gibi... ...karşı taraf diyelim... ...yani bu e, diğer... E, ...milli akım gelenekselci muhafazakar akım yoksullara ve şeye daha çok milleti temsil ettiğini iddia ediyor zaten bu yazarda ee, böyle bir problem içeriyor dolayısıyla güncel sanattan ne anlıyoruz meselesi tartışması burada başka bir anlam kazanıyor yani batıda hep yani güncel sanatın yorumlanması konusunda çok farklı tezler vardır ta tartışmalar vardır ama burada sınıfsal bir problemin aslında bir şekilde kültürel karşıtlıkla burkulmasından söz edebiliriz Bu gelenekselcilik modernlik arasındaki karşıtlığın aslında sınıfsal e, asimetriyi yani modernleşme yarattığı sınıfsal asimetriği kültürel bölünme yoluyla dengeleyen bir e, siyasal modele dönüştüğünü bu milli akımlar arasında hatırlarsak işte birinci milli ikinci milli falan gibi sanattaki akımlar mimarlıktaki akımlar böyle bir karşıtlık içinde e, örtüldüğünü görüyoruz. Yani şimdi buna bir katman daha ekleniyor çağdaş sanatı ile evet. ilgili. Ee, Ali Artun'un e, bir sürü deneyicimiz de mutlaka e, biliyordur. Bir, ben, anne ben hıyar mıyım diye bir yazısında da dile getirdi. Ve yani, PNL ile ilgili bir sürü çağdaş sanatçının da e, bu konularla ilgili bir sürü insanın da aslında duygularını yansıtan... E, ...hani bir, bir hani bu bahsettiğin gelenek sadece modernist... E, İkilemini. ikileminin üzerine bir de çağdaş sanatın tamamen piyasanın e, bir aracı olması ya tabii bir yani Biyana çerçevesinde Biyana'da bak de... ne kadar fuar açıldı Aynı. şey yapıldı bir de yana'nın kendisi de zaten hani evet. bunun bir pazarlama e, aracı olması Yani ...oraya seçilen sanatçılar... hani ...belirli ilişkiler... E, yani bu, ...bu da çok önemli bir durum... ...yani biraz sanırım... ...Biener'i ücretsiz yapmakla... ...dengelenmeye çalışıldı. çalışıldı... ...böyle bir şey kırılmaya çalışıldı ama... <gülüyor> e, ...çok kırıldığını... ...söylemek zor herhalde... ...yani böyle bir... Hani ...bu katman da eklendi bu bahsettiğin dinamiye... Evet. ...tek zamanımız kalmadı ama... ...bunu başlı başına hani bu iki katmanı... ...birlikte e, düşünmek gerekiyor... ...yani bir yandan... E, Yani geleneksel sanatlar, modern sanatlar ayrımı ve Türkiye'deki bunun kültürel sancıları. Diğer taraftan da bugün çağdaş sanat denilen şeyin hakikaten çok ciddi bir piyasa mekanizmasının içinde var oluyor olması. Yani bu iki katmanı ayrışarak ayrıştırarak da görmemek lazım. Bunları da iç içe oturtmak gerekiyor herhalde. Evet şimdi burada tabii çok ilginç bir çelişki var. Çünkü bir taraftan kentler piyasaya teslim edilirken hatta yöneticiler... Kentleri pazarlayan e, bireylere dönüşüyor artık. Yani işte uluslararası emlak fuarlarına gidiyorlar falan. E, büyük sermayeyi çekmek için işte kentlerini e, cila alıyorlar. Diğer taraftan da sanat da aynı şeye kervana katılıyor ve işte sanat etkinlikleriyle şehirler cazibe yaratmaya çalışıyorlar. Biennaller de bunun bir parçası. Ama bir taraftan da sanat hala piyasaya teslimiyete karşı bir direniş alanı. Yani ben gene şu ikisi arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman yani iki ucada gidebiliriz aynı noktadan. Mesela geçen bir yanhalde... ...Sulu Kule'de çocuklarla çalışan bir sanatçı gelmişti. Ve e, bütün çalışmalarını Sulu çocuklarla yaptı. Orada işte film montajı yaptı. Çocuklarla birlikte onlara kamera verdi ve kendi yaşadıkları... Harika bir işti. Evet. Şimdi bu şeyi yapan bir sanatçıyla... Oradaki o rezil projeyi yapan mimar arasında bir fark olmalı. Yani o projeyi çıkarı için yapan o mimar hiç böyle bir şeye sahipti Böyle bir yaklaşım. Oradaki insanları görmüyor bile. Ben projemi yaptım, müşterim benden proje istedi, yaptım, e, işimi bitirdim diyor. Tarlabaşı projesini yapan mimar öyle düşünüyor. ya yani Benim orada yaşayan insanla bir alakam yok, benim müşterim var. İşte o da inşaat şirketi, yatırımcı, spekülatör, ben ona hizmet veririm diyor. Oysaki sanatçının böyle bir şey, yani piyasaya iş yapan sanatçıları söylemiyorum. Tabii böyle bir piyasa sanatı var, işte fuarlarda işte. E, resim şeklinde satılan ne, böyle bir e yer orada var. Orada da var aslında. Orada da aynı şeyler de olabilir. Yani çok o, var mı? Olabilir ama yani para kazanmak için ya da işte bu şey amacıyla değil. Yani bir şekilde aslında sanatın e, piyasa dışı piyasa karşıtı hatta bir şey alan yarattığını bir özgürlük alanı yarattığını mesela şehircilik projelerini düşünelim. Bağımlı e, şeyler mesela diyelim, teknik üniversiteye şey geldiği zaman gene suluk örneğinden gidelim. Londra Kolej Üniversitesi öğretim üyeleri geldiği zaman dünyanın her tarafından çalıştıkları, birlikte oldukları doktora öğrencileriyle birlikte Sulu Kule'ye gittiler ve oradaki istihdam yapısını analiz ettiler. Adım adım nasıl iyileştirilebilir o mekanlar, insanların kapasitelerine, imkanlarına istekleri, bunları ölçtüler. Yani BD'nin yapmadığı bir şey yaptılar. Bir kere bütünsel bir yaklaşımına baktılar mahalleye. Sadece bina olarak bakmadılar. Sosyal konuları da irdelediler. Buna karşılık O proje yapan mimarlar ne yaptı? Hiç mahalleye gitmeden, oradaki insanları dikkate almadan doğrudan doğruya kendisi ihaleyle işi almış gibi proje hizmetini yaptı. Yani şimdi bu ikisi arasında gene bir fark var. Yani piyasaya bağımlı olan zihniyetle mimarlık faaliyeti mesela bunu çok temel alanlarından biri. Bağımsız şeyin insanlarla kurduğu ilişki biçimi çok farklı. Bu yüzden gene de bir direniş alanı olabilir ee, sanat. Yani bu sanatçıların e, şeyini dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Ama yani orada da çok dikkatli olmak gerekiyor. Bence BNL'deki en eleştirilmesi gereken şeylerden bir tanesi de çok önemli bir direniş alanı olan gezi eylemlerini bir metafora dönüştürmesi. Ve burada da ha buna hakkı yoktu yani hani bir metafor olamayacak derecede hani bunların hani bir temsiliyetinin bu şekilde olamayacak olması gerekiyordu. Yani e, orada çok ciddi hem Ece Ayhan'ı hem de Gezi'yi e, böyle hakikaten müsamere şeklinde e, O biraz getirmek, işte şeyden dönüyor. Yani e, burada da ne kadar direniş var ya. Bu direniş direnişin direnişmasından biraz. Direnişi biraz e, evet. maalesef e, yani o direnişin kendisine dokunamaz ama hani evet. e, kullanmış, araç haline getirmiş olmasını da eleştiriyoruz. Zaten zorluk da burada herhalde. Çünkü Bienal yaparken İstanbul'da Bienal'in nasıl bir e, alana sıkıştığını, nasıl e, bir işlev gördüğünü dikkate almadan sadece Bienal'in kendisi olarak algılıyoruz ama e, aslında dediğin gibi yani birçok sorunu da ortaya koyuyor. Bunu başta başta bir programdan evet. sonra tartışmamız evet. lazım. Çok geniş bir konuya değindik evet. ama zamanımız çok dar. Belki bir konu da tartışırız. Evet. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi Destekçimize de teşekkür edelim. Daniel Bars Grollat çok teşekkür, teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz. Alo Zombie Pro. <Gülüyor> Metro Politika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittiğim zaman balk balk balk, balk tutabiliyordum mesela. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapus mu ya? Kolay kolay, boşaltı materyalı, elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde.